Elhamdülillâh illezi hedâna lihâdâ vâ mâ kûnnâ nehtediyelâ vâ lân hedâna allâh vâ mâ tevhîqi ve'ad-i sâmi jâed Rasûl-ü Rabbinâ bil-haq sallu alâ na Muhammed Allahumma salli alâ sallu alâ Allahumma Allahu Alaihi Veedeenu İbnu Muhammed Allahumma Celleyes. Ağzımla Şemiyeyi Barik lana fi velhamdülillâ rabbil alamin. estegfirullah el hayyel qayyum Hassantukum bil hayyel qayyum millezilâ mutebedâ ve defa'tu hankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ bilâ il alî alî allah Teala ve tekaddes Hazretleri, bizleri hayır yolunda yardımlaşan birbirini hayra davet eden teşvik eden kullarından eylesin. Amin. Hayırlı arkadaşlar nasip eylesin. Amin. Amin.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 Din yolunda kardeşleri çoğaltın. Fe inne rabbekum Hayyun kerim. Rabbiniz hayalıdır, keremlidir. Allah utanır mı? Bizim gibi utanmaz haşa. Ama yestehiyen <gülüyor> yu'adzib abde vevmel kıyameti ihvan. allah Teala kıyamet gününde kardeşlerin arasında kulunu azap etmekten haya eder. Yani bu yolda kardeş olduğunuz insanlar yarın ahirette mahşerde buluşursunuz. İşte o zaman eee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 Mevla buyuruyor Estağfirullah Fa aqbal ba'dhum ala ba'd yetesaalun Qala qa'ilun minhum innika liyqrin Yaqulu eh innaka la min al-musaddiqin اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّى لَنَا مَدِينَةٌ Âlete allâhin kıtteletur dîn ve levlâ ni'met-u rabbiyleküntü minel Birbirlerine döndüler, soruyorlar birbirlerine.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 ne sohbet dinliyorsun? Delim için bugün maç var, dizi var, program var. Gel şuraya gidelim, çay çelim, bara gidelim, pavyona gidelim, sinemaya gidelim, oturalım televizyon seyredelim, Sen delimsin ya. Yazık ediyorsun kendine diyor. Sen de içinden bir acaba geçiriyorsun ya. Gideceğiz orada şimdi sıkış, tıkış, sıcak oluyor. Efendim milletin kokusu var.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 Allah bize diyenlerden eylesin. Estağfirullah. E <gülüyor> fe nahnu bi mayyidin illa mawtatana alaw wa ma nahnu bi mu'azzabin. İnna haza lahu'l fawzul azim.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 Felan yerin ulularından, falan Türkiye'nin en zenginleri, Osmanlı'daki o ne paşalar, he? Şimdi bak bakalım, bey kim, akim, kim, kapıcı kim, kul kim, hizmetçi kim? Git mezarlıkta seç bakalım. Ne kapı vardır Giresu, ne ışık vardır Göresu, ne yemek vardır Yiyesu, düğün olmuş gündüzleri.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 Bütün milleti yola getirir. Bir anda gitti. Bugün Ali Oğuz Efendi gitti. Allah rahmet etsin. Dün neyse. Bana, hep gelen giden görüştüğümüz insanlar, insanlar. Her gün bir cenaze haber. Her gün bir cenaze haber. Efendim. Ruhler için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammedin. abduhu ve Ya Rabbi şu şehadetler. Dağlar gibi rahmetler. Kabirlerine şu anda idhal eyle.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 O diyor dünyadan köş kaldı diyor. Ben de ahiretten bir köş kaldıyorum diyor. Bu demin anlattığım iki kişi var ya. O gidiyor bin dinara diyelim bir at alıyor, bine kalıyor. O da bin dinarı Allah yolunda cihada veriyor diyor. İslam'a hizmet edilsin bu lan. Ben de ahirette at aldım diyor, burak aldım diyor. Maşere çıktı mı beni taşıyacak? Böyle sekiz bin dinarı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 Ben diyor, bak diyor, kalan parayla diyor, evimi yaptım, A efendim, atımı aldım, avradımı aldım, köşküm, sarayım, yazlığım, kışlığım, dört başı mağmur, hayat yaşıyorum. Ne avanak adamsın diyor, sekiz binini de batırdın diyor ya. Ya niye batırdım diyor, ahiret var diyor, sen öyle zannet diyor ya. Ahirette ben köşk aldım diyor, saray aldım diyor, sen manyak mısın diyor, öleceksin, toprak olacaksın, çürüyeceksin, kim kalkmış da gelmiş diyor ya, sen deli misin diyor. İşte onun için, o cennete giden adam şimdi,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 fakalena kavluyor Rabb'ine. Rabbimizin cehennemi dolduracağım sözü hepimizin üstüne hak oldu diyor. İnna Şimdi belayı bulduk diyor. Efendim azabı tattık hepimiz diyor. Peki Ondan sonra da diyor ki: "Ferveynagım, tamam kardeşim. Evet, biz sizi azdırdık." diyor. "Kabul ediyorum." diyor. "Niye? Innakunna Biz kendimiz diyor, azıtmıştık, sapıtmıştık. İstedik ki cehennemde yalnız yanmayalım, arkadaş aradık." diyor yani.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 Adam diyecek ki, yani ben cennette miyim de seni cehenneme gönderdim, ben de cehennemdeyim, ne de anne hakkın var diyecek. Bir demagoji patlatacak, sen de, öyle mi ya diyeceksin? Ya, ma devam edeceksin ya? Yani. Başka bir şey yok. اِنَّهُمْ يَوْمَيْزِنْ فِي الْعَزَابِ مُشْتَرِكُونَ Allah burada bunlar azapta müşterektirler. Çünkü neden? Dünyada aynı yolda müşterektirler, cehennemde de aynı yerde müşterektirler. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لُهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّ Adamlara diyor ki Allah'tan başka ilah yok. Kur'an'dan başka nizam yok. Muhammed Mustafa'dan başka önder yok. Sallallahu aleyhi ve Adam ne diyor? Ben bunu kabul edemem arkadaş diyor ya. Kaçıncı asrıda yaşıyoruz diyor ya. Tanrısal. Bir de tutturmuş bak bak bak. Tanrısal yönetimler, tanrısal emirler, komandalar, komutlar, tanrısal kabul edilemez. Allah Allah. Nasıl işte?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 İman ederseniz, salih amel işlerseniz, İslam'ı yaşarsanız, emirlerimi tutarsanız, yasaklarımdan kaçarsanız cennetimi, cemalimi söz verdim size. Ebedi sonsuz nimetler vereceğim size. Allah size diyor, hakkı vaat etti. Ve vaattüküm, ben de söz verdim size. Ne dedim? Boş ver, ye iç ataşa, Allah kerim, Allah affeder. Kimine dedim, zaten Allah yok. Allah var diyene desen boş ver, Allah varsa Allah çok affedicidir. Sen bu hocalara bakma, bunlar adamı çok korkuturlar. Ne yap?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 Sözümü bozdum deme. Ne gerek var ya? Zaten belli biz ateşte yanıyoruz hepimiz beraber. Bu sefer başladı. Ama ma kanaleyekum sultan. Zaten benim sizin üzerinizde gücüm mü vardı canım? Sultan mı vardı? kahrım mı vardı? Zorla mı size içki içirdim, kumar oynattım, zina ettirdim, faiz yalan dedirttim? İlla antajığım. Sadece sizi davet ettim. İçinize bir vesvese attım. Fıs fıs fıs. Şöyle yap, şöyle et, şunu ye, şunu de, şunu gez Şunu gör. Fesde cep cümlesi. Sizin de canınız ekşili istiyormuş. Ben size davet eder etmez kavurla. Hemen düştünüz peşime be. Şeytan diyor, görüyor musun? Efendim sen, kıyarım var diyenin peçine tuzlu al git. Sonra başına ne bela gelecek düşün.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 Niye? Nereden anladın sana beddua ettim? E <gülüyor> dedi bu herifler cehennemlik şimdi beni oraya mı yakıştırdın? <gülüyor> e sen kendini yakıştırırsan dünyada cehennemliklerin listesine. Hoca efendi ne yaptın sana? Bak şimdi demin bir dua yaptım. Hepiniz efendi hazretleriyle beraber olma razısınız görüyor musun? Silsile-i meşayıklar olmak dese nasıl amin diyorsunuz görüyor musun? Neden? E risk yok zerre kadar. Dost doğru insanlar. Onları seviyoruz. E tamam. Bu.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 hilye şerifesi, yani mübarek şekli, şemaili, siret-i şerifesi, yani ahlakı, gidişatı, yönetimi hakkında konular yapacağız inşallah. Bunları sırayla izleyenler işitecekler. Şimdi ismi şerifi, rivayetlerin ekserisine serisine göre ismi şerifi Muhammed'dir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 Yani Resulullah'ın dedesinin atlarından birini bulmuşlar. Dedesi yakıştırıyorlar oraya. Dedesinin adı da uyuyor diyor. Yahu kardeşim, Ebu Davud Tirmizi'yi sahih hadisi varken sen burada dedesinin adını nerede buldun ya? Resulullah'ın dedelerinden birinin adı değil. Ne olacak? Kendi adı olacak. Yahu, nerede doğacak, nerede diyorsun? Adam tahrif bunlar. Tahrif ne demek? Dini değiştirmek. Allah muhafaza.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 Zehra aleyher Ridvan annemizin neslinden olduğu rivayet ediliyor. Bazı rivayetlerde Hz. Abbas'ın neslinden olduğu gelse de bunları telif edeceğiz. Rivayetlerden arsını cem edeceğiz. Şimdi Hazreti Fatıma'nın iki oğlu var. Hasan, Hüseyin. Hangisinden geliyor? Burada da bazı rivayetlerde Hüseyin evladından dense de ekseri seri kuvvetli rivayetlerde Hasen evladından geliyor. Niye Hasen evladından geliyor? Buradaki şeyi de belki evvelce demiştim. Tekrar defa görüyorum. Hazreti Hasen biliyorsunuz Hazreti Ali babasından sonra hilafette kaç ay bulundu? Altı ay. Altı ay Emirül müminin idi. Sonra Hazreti Muaviye ile biliyorsunuz radıyallahu anh aralarında sıkıntı çıkınca Muhammed Mustafa'mız ne buyurmuştu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem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 Yani kendisinden ne kadar sonra? Ta Hazreti Ali Efendimizin hilafetinin bitimiyle yani 30 sene. 30 sene sonrasını işaret ediyor. Hilafet Hazreti Hasan Efendimize kalıyor ama 6 ay sonra bu fitneyi önlemek, iç savaş çıkartmamak sahabe arasında, Müslümanlar arasında diye ne yapıyor? Halifeliği kendi rızasıyla Hazreti Muaviye Efendimize teslim ediyor. Hem Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu vaat takûg ediyor. iki büyük Müslüman cemaat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 Rivayetlerin arasını cem ediyoruz. Yani hadis-i şeriflerdeki rivayetlerin hiçbirine zayıftır, uydurmadır, reddedilecektir demiyoruz. Ne diyoruz? Hz. Abbas'tan gelen rivayet doğrudur. Nasıl doğrudur? Bazı anne tarafları, anneanne tarafları Hz. Abbas neslinden de müşterektir. Aynı zamanda Hz. Hasan'dan olup da her neslin bir ana tarafı var, bir baba tarafı var. Bir tarafı da Hz. Abbas'tan olması rivayeti doğruluyor.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 Hazreti Hasan'a mensup. O soydan geliyor. Evet. Mevlidi, yani doğum yeri. Nuhayn İbni Hammadın Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetinde, vesaire rivayetlerde, doğumu Medine-i Münevvere'dir. Hazreti Mehdi, Medine'de doğacaktır. Mübâya hati, nerede biat edileceği kendisine? Aşura gecesi.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 Vahşi hayvanların yuvası haline gelecek. Kuraklık olacak Medine'de. Bir, bir kilo buğday bulamazsın. Ekmek kalmayacak, bir şey kalmayacak. Neresi şenlenecek? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa da şimdi viran durumda. Allah sonunda viran olan Mescid-i Aksa'yı Mahmur edecek. Onun için Ebu Davud hadisinde Hazreti Ömer'den var. İmranü beytil mektisi Harab-ı yesribe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 kimi açlıkla, kimi kıtlıkla, kimi kuraklıkla, kimi yelle, kimi selle, kimi zelzeleyle bütün şen beldeler viran olacağını Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri ha haber veriyor İsra suresinde Estaizu Ve im min karyetin illa nahnu <gülüyor> kıyamet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 Allah onları da inşallah hidayet etsin. İman edin ki ne verirseniz Allah yerini dolduracak. Allah'a inandınız. Ve menfeqtum için fe ve yuklifo. Allah'ın kelamını okuyorum size. Ne verirseniz mutlaka yerini dolduracak benim Allah buyuruyor. Bana inanan, bana güvenen versin. Yebne Adem Ey Adem oğlu sen ver ben de sana vereceğim. Kısarsan kesersem ben de senden kısacağım keseceğim. Onun için Allah'ımızın Cömertliğine sığınalım inşallah. O bizi yediriyor, ölçürüyor Cennete yatırım yapalım. Kabire yatırım yapalım. Ahirete yatırım yapalım. Şimdi ölsek bütün cebimizdekiler bizimdi. Ama verdiğimiz hemen bizim hesabımızda ahirette çıkacak. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlarınızı daim etsin, kabul etsin. Bizden evvel ölenlere garip rahmet etsin. Kabirlerimizi nur etsin, kabirlerini nur etsin. Asker polis şehitlerimize Allah garip rahmet etsin. Kabirlerini nur etsin. Uyut savaşı dış savaşı durdursun. Allah teröristlerin ellerini kurutsun. Hudut boylarında yüzbinlerce binlerce askerimiz şu anda efendim harekattadırlar. Allah mansur muzaffer etsin. Muvaffak etsin. Vatanımız ve İslam vatanlarını muhafaza buyursun. Amin, Amin. Amin. diyenlerinizi nercihimden azat etsin. Amin. Buradan çıkmadan hepimizi aff eylesin, mağfiret eylesin. Amin. Bihurmet ve Yasin ve selamun Yaşar Tunağır hocamızın ruhuna, Ali Oza abimizin ruhuna, Hüseyin Öztürk abimizin ruhuna